Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlil fele hadi Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü Ama ba'd fe inne esteğra'l hadîs kitâbullah ve hayral hediye hedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalaletin finnâr Geçen hafta Sevban radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi şerhe başlamıştık Allah izin verirse bugün devam edeceğiz bugün hadisin ikinci kısmı yani dünya, dünyanın aldatıcılığı dünyaya sevgi besleyip ahireti unutmak fıkrasıyla ilgili hadisini konuşacağız. İbn-i Kayyum Rahimeullah bu konuda şöyle anlatıyor. Dünyaya dalmanın, dünyayı sevmenin sonuçlarından birisi, sahibini Yüksek derecelerden aşağıya düşürmesidir. Zira Allah Azze ve Celle mahlukatı iki kısım olarak yaratmıştır. Yüksek derecedekiler ve alçaklar. Taat ehlini dünyada ve ahirette yüksek derecelere, isyan ehlini de dünya ve ahirette alçak derecelere yerleştirir. Ses az mı? Ben mikrofonun sesini sonuna kadar açtım ama e, az gidiyor olabilir. Laptoptan bağlandığım için... Daha fazla çıkmıyor ses hakkınızı helal edin. Evet. Allah Azze ve Celle izzeti taat ehline, zilleti de isyan ehline vermiştir. İmam Ahmet bin Hanbel, Rahimullah, müsnedinde Abdullah bin Amr bin el-Az radiyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar Yalnız Allah'a ibadet edilmesi için kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet ve küçüklük ise emrime muhalefet edenleredir Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Kul her isyan işlediğinde en düşük seviyeye düşene kadar alçalmaya devam eder. Taat ile amel ettiğinde ise en yükseğe doğru yükselmeye devam eder. Kulun hayatında yükseleceği ve İneceği şeyler bir araya gelmiştir. Hangisine yüklenirse on nefinden olur. 100 derece yükselen ve 1 derece alçalan, 1 derece yükselip 100 derece alçalan gibi değildir. Nefisler için burada büyük yanlışlar ortaya çıkar. Kul eğer kul doğu ile batı arasından uzak bir mesafe kadar ve yerle gök arasından uzak bir mesafe kadar alçalabilir. Bu şekilde olan bir iniş. Bin yükseliş ile karşılanmaz. Sahihte gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kul varacağı yeri düşünmeden bir kelime söyler de, cehennemde doğu ile batı arası kadar mesafeden uzak bir yere düşer. Evet, hiçbir yükseliş bu düşüşe denk olamaz. Düşüş insan için kesintisiz devam eder. Lakin insanlarda düşüşü kafletine doğru olanlar da vardır kafetinden uyandığında ise derecesinde geri döner veya uyanıklığı ölçüsünde yükselmeye başlar. Günahların kötü sonuçlarından birisi kulun üzerine çeşitli mahlukatın musallat olmasıdır. Aleykümselam ve Rahmetullah. Şeytan ona eza vererek, vesvese, korku, üzüntü, unutkanlık vererek, hatırlaması menfaatine olanı unut, e, unutturması, unutması zararına olan şeyi unutturması, Böylece e, şeytan ona musallat olur ve ona isyan ettirerek, kula isyan ettirerek Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya getirtir. İnsan şeytanlar da, insi şeytanlar da ona arkasından ve huzurunda eza vererek musallat olurlar. Kula, ailesi, hizmetçisi, çocukları, arkadaşları, komşuları, hatta hayvanları bile musallat olur. Allah rahmet eylesin. Fulayl bin İyaz şöyle demiştir. Allah'a isyan ettiğimde bunu hanımımın ve hayvanımın huylarının değişmesinden anlarım. İşte bunun gibi yetki sahipleri de isyan eden kula Allah Azze ve Celle'nin hadlerini, had cezalarını uygulayarak eğer adaletli olurlarsa bu şekilde musallat olurlar. Nefsi kendisine karşı aslan kesilir. Ona zorluk çıkarır. Bir iyilik yapmak istese ona uymaz, boyun ve onu helak olacağı şeylere sürükler. Günahların kötü akıbetlerinden biri de, kuldan dostunu, kendisine faydalı olan halkı, nasihat ettiği kimseleri, yakınlığı ile mutlu olduğu kimseleri, kendisiyle görevli olan koruyucu meleği uzaklaştırması, düşmanını, kendisine aldatanları, kendisine en zararlı olan kimseleri, şeytanı, yaklaştırmasıdır. Kul Allah'a isyan edince isyanın büyük oranında melekondan uzaklaşır. Hatta bir yalan söylese o kadar mesafe uzaklaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda iki kişi tartışırken biri diğerine sövmüştü. Diğer de sustu. Sonra söylediği sözü ona iade etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve şöyle buyurdu. Allah Resulü aleyhi ve sellem kalktıktan sonra e, o şahıs Ey Allah'ın Resulü ona söylediği sözü iade ettim sadece. Sen ise kalkıp gidiyorsun. Öyle mi deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir melek seni müdafa ediyordu. Ta ki sen ona karşılık verdin ve şeytan geldi. Ben şeytanla beraber oturamam buyurdum. Evet, bu hadis hasen bir rivayettir. Ebu Davud, Ahmet ve Bezzar rivayet etmişlerdir. Müslüman kul kardeşinin kıyabında dua edince melek de onun duasına amin der. Aynısı sana da olsun der. Bu da Müslüm'ün Ebu derda radiyallahu anh'ten rivayet-i geçmektedir. Mümin kul, muvahhid ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyan birisi ise günah işlediğinde arşı taşıyan melekler ve etrafındakiler onun için bağışlanma dilerler. Fatiha okunup bitince melekler onun duasına amin derler. Nitekim bunu ifade eden Buhari'ye Müslim'de hadis mevcuttur. Müminin meleği onun için belaları geri çevirir. Onun için harp eder, onu müdafaa eder, savunur. Ona ilham eder, hayra ilham eder. Cesaret verir. Onun etrafına kötülüğü yanaştırmaz, eziyeti uzaklaştırır. Eğer kul işte günahlarla bu şekilde meleği uzaklaştırırsa bütün bu tehlikelere maruz kalır. Günahların bir diğer akibeti kulu dünyada ve ahirette helake gideceği yere çıkarmasıdır, çek, o tarafa çekmesidir. Zira günahlar yerleştiği bir yerde öldürmesi kaçınılmaz olan hastalıklardır. Tıpkı vücudun kuvvetini muhafaza eden gıdalarla insanın sıhhat bulup bozuk maddeleri ve helak edici birtakım karışımları kusması gibi. Bu karışımlar vücuda galip gelirse o vücudu bozarlar. Kişi kendisine eza verecek, zararlı olacak şeylerden korkup onlar yemekten çekinir ve böylece korunur. Bunun gibi kalp de hayatını ancak imandan, kuvvetini koruyan salih amellerden gıdalanarak tamamlar. Tevbetün nasuh, yani kesin dönüş ile, kesin tevbe ile zararlı olan, mahvedici karışım ve maddeleri çıkarır, sıhhatini muhafaza eden şeyleri himaye eder, bunun zıttı olan, sıhhatini bozan şeylerden de uzak durur. Bir cümle, sirkenin balı, riyanın ameli bozması gibi dünya sevgisi de dini ifsad eder. Allah kendisine rahmet eylesin. İbn-i el-Cevziye, dünya hakkında birçok misaller vermiş, e, bu konuda hadisler nakletmiştir. Şöyle anlatıyor kendisi. Dediler ki, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başı olup birçok yönden dini ifsad eder. Birincisi, dünya sevgisi dünyayı büyük görmeye sebep olur. Halbuki o Allah katında hakirdir. Allah'ın tahkir ettiği bir şeyi tazim etmek en büyük günahtır. İkincisi, Allah dünyaya lanet, gazap ve buz etmiştir. Ancak dünyada Allah için olanlar bundan müstesnadır. Allah'ın lanet, gazap ve buz etmiş olduğu şeyi seven kimse, fitneye, Allah'ın buzuna ve gazabına hedef olmuş olur. Üçüncüsü, bir kimse dünyayı sevince onu gaye edinmiş olup, Allah'ın kendisine ve ahirete ulaşmak için vesile kıldığı amelleri dünya için vesile edinmiş olur. Böylece işi ters çevirmiş, hikmeti bozmuş, Allah'ın hikmetine zıt hareket etmiş olur. Burada iki husus vardır. Birincisi vesileyi gaye edinmektir. Diğeri de ahiret amellerini dünyayı elde etmek için kullanmaktır. Bu her bakımdan kötü kötü bir ters yüzeliştir. Gaye'nin maksadın tam tersini yapmaktır. Bu ise Allah azze ve celle'nin Hud Suresi 15 16. ayetlerinde beyan ettiği şu kavline uymaktadır. Kim sadece dünya hayatını ve zinetini isterse biz ölelerine amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Bu hususta onlara cimrilik de yapılmaz. Bunlar öyle kimselerdir ki, ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları bütün ameller orada boşa gidecektir. Zaten bütün yapmış oldukları şey boştur. İsra suresi 18. ayetinde şöyle buyruluyor: Her kim acele olanı, yani geçici dünyayı isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar peşin veririz. Peşin dünyalıktan veririz. Sonra da onu cehenneme haskılarız, Yerilmiş ve kovulmuş bir halde oraya girer. Şura 20. ayetinde de şöyle buyuruyor. Her kim ahiret sevabını isterse onun sevabını artırırız. Ve her kim dünya menfaatini isterse ona da dünyalık veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur. Evet bu üç ayet birbirine benzer bir manaya delalet ediyor. Kim ameliyle dünya ve zinetini ister, Allah'ı ve ahireti istemezse... İstediği şey ona verilir, başka da bir nasibi olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisleri de buna mutabıktır ve bu ayetleri tefsir eder mahiyettedir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Kıyamet gününde kendileri için ilk olarak ateşin tutuşturulacağı üç kişi şunlardır. Dünya için savaşanlar, dünya için sadaka verenler ve dünya için okuyanlardır. Onlar bunlarla dünyayı ve onun nasibini istemişlerdir. Dünya sevgisi, kul ile ahirette kula fayda verecek amellerin arasına girip, kulu o amellerden alıkoyar. İnsanların bu hususta mertebeleri vardır. Dünya sevgisi, iman etmekten ve onun şartlarını yerine getirmekten alıkoyar. Veya bazılarını Allah'ın vacip kıldıklarından ve insanların haklarını ödemekten alıkoyar. Gizli de ve açık da onu yerine getiremez. Veya bazılarını birçok vacipleri yapmaktan alıkoyar. Bazılarını taat ve ibadetleri vaktinde layık olduğu şekilde eda etmekten alıkoyar. Bazılarını tahsil etmesi vacip olan şeylerden alıkoyar. Bazılarını ibadet için, Allah için kalbini boşaltmaktan alıkoyar. Amelini sadece dış yüz olarak zahiren yapar fakat içte kalbin bundan bir nasibi olmaz. Dünya sevgisinin en alt derecesi, kulu saadetten alıkoymasıdır. Kulun saadeti, kalbin Allah sevgisi için, dilin Allah'ı zikir için boşalıp, Rabbinin zikrinde dil ile kalbin birleşmesidir. Dünya aşkı ve muhabbeti, ahirete zarar verir. Ahireti sevmenin dünyaya zarar vermesi gibidir bu. Dünya sevgisi, kulun en büyük derdidir. Enes bin Malik radiyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Kimin en büyük tasası ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınıklıktan kurtarır ve dünya boyun eğerek ona gelir. Kimin en büyük tasası da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki göz arasına koyar, işlerini dağıtır ve dünyadan ancak kendisine takdir edilen ona gelir. Bu hadis İbn Mace, Ahmed bin Hanbel ve daha başkaları başka muhaddisler sahih bir isnadla rivayet etmişlerdir. İnsanların uğrayacağı en şiddetli azap, dünya sevgisi yüzündendir. Kişi dünya sevgisi yüzünden üç yerde azap çeker. Birincisi, dünyayı elde etmek için çalışırken, dünya ehliyle çekişerek azap çeker. İkincisi, berzahta yani kabirde kaçırdıklarına pişmanlık duyarak e, azap çeker. Zira ebediyan kavuşamayacağı o sevdiği servet ile arasına perde çekilmiş, onun yerine herhangi bir karşılık da verilmemiştir. İşte insanların kabirde en büyük azabı budur. Keder, gam, üzüntü, hasret, ruhunda en zehirli yılanın akrebi, akreplerin vücutta yaptığı yapar, tahribatı yapar. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Onların ne malları ne evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlar sebebiyle onlara ancak dünya hayatında azaba uğratmayı, ve kafir oldukları halde canlarının çıkmasını istiyor. Allah rahmet eylesin. Selef-i Salihinden birisi de şöyle demiştir. Allah onlara malları toplamakla azap eder. O malları sevmeleri sebebiyle Allah'ın onlardaki hakkını men için kafir olarak canları çıkar. Dünyayı seven, ona aşık olan ve onu ahirete tercih eden kimse mahlukatın en beyinsizi ve en akılsızıdır. Hayali gerçeğe, uykuyu uyanıklığa, geçici gölgeyi devamlı nimete, fani yurdu kalıcı yurda tercih etmiş, refah, bolluk içinde olan ebedi hayatı verip, uykuda görülen rüya ve geçici gölge gibi olan dünya hayatını satın almıştır. Zeki olan bunun gibi şeylere aldanmaz. Bir bedevi bir kavme uğramış, ona yiyecek vermişler, o da yemiş ve sonra kalkıp bir çadırın gölgesine yatıp uyumuş. Kavim çadırlarını söküp gidince yüzüne vuran güneşten uyanmış ve bunun üzerine şöyle demiş. Kişi dünyasında en büyük tasa yaparsa şüphesiz aldanış ipine sarılmıştır. Evet kul için üç durum vardır. Birincisi varlığından önceki halidir. İkincisi öldüğü saatten itibaren nihayeti olmayan baki ve devamlı olan halidir. Canı bedenden çıktıktan sonra ya cennettedir ya cehennemdedir. Sonra ruhu bedenine döner ve ameliyle cezalandırılır. Ya ebedi cennete ya da ebedi cehenneme konulur. Üçüncüsü de yaratılmasıyla ölümünün arasındaki halidir. Bu hayatının günleridir. Bunun müddetine baksın. Bu müddeti varlığından önceki müddet ile öldükten sonraki müddet arasında kıyasladığında dünya ömrünün bir göz kırpımı ee, anından bile daha az olduğunu anlayacaktır. Kim bu dünyaya bu göze bakarsa ona bağlanmaz ve dünyadaki göz günlerinin sıkıntıyla, darlıkla, bollukla ya da refah ile geçmesine aldırış etmez. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kerpiç üstüne kerpiç koymamış ve benim dünya ile ne işim var? Benim de dünyanın misali ancak bir acın bölgesinde bir müddet dinlenip de bırakıp giden binekli yolcu gibidir demiştir. Bunu Tirmizi bin Mace, Ahmet bin Hanbel ve daha başka müaddisler sahih isnatla rivayet etmişlerdir. Yine şöyle buyurmuştur, eee Müslim'de gelen bir hadiste. Dünyanın faydası ahiretin faydası yanında ancak sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Parmağı ile denizden almış olduğu suya baksın. Evet İsa Aleyhisselam da bu manaya işaret ederek, dünya bir köprüdür. Ondan geçiniz, onu tamir etmeye uğraşmayınız demiştir. Bu gerçekten sahih bir misaldir. Zira dünya ahirete giden bir yoldur, bir köprüdür. Bu köprünün başı beşik, sonu ise mezardır. İnsanların bazısı köprünün yarısına, bazısı üçte ikisine, bazıları ise geçmeye bir adım kalmış olduğu halde ondan gafildir. Nasıl olursa olsun bu köprüyü mutlaka geçecektir durmadan geçmek zorunda olduğu bu köprün üzerinde bina yapan ve onu çeşitli süslerle süsleyen kimse cehalet ve ahmaklığın durumundadır. Kalbe giren dünya şehvetleri, mideye giren yemekler gibidir. Lezzetli yemekler mideden bağırsaklara geçtikten sonra insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan ölürken de kalbine girmiş olan dünya şehvetlerinden tiksinir. Yemekler ne kadar lezzetli, ne kadar yağlı ve ne kadar tatlı olursa, pisliğinin de o oranda fena kokması gibi nefiste de ne kadar fazla arz edilen şey varsa, ölüm anında onlardan o nispetle eziyet çeker. Müstedte geçen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dahhak bin Süfyan'a tuzlu ve baharatlı yemek üzerine su ve süt içen sen değil misin? dedi. O da evet cevabını verdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu yemekler ne oluyor buyurunca bildiğiniz şey oluyor dedi. Bunun üzerine Allah Resulü işte Allah Teala dünyanın halini Ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir. Selefi Salihinden biri arkadaşlarına gelin size dünyayı göstereyim demiş ve onları bir çöplüğe götürerek işte meyvelerinize, tavuklarınıza, ballarınıza ve yağlarınıza bir bakın demiştir. Dünya nimetleriyle meşgul olup ahiretten uzaklaştıklarından dolayı hasret çekenlerin hali bir gemiye binen topluluğun hali gibidir. Gemi bir adaya uğrayınca kaptan yolculara abdest bozmaları için adaya çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamalar için de sıkı sıkı tembihte bulunur. Aksi halde gemi kalkıp orada kalacaklarını hatırlatır ve yolcular bunun üzerine adanın her tarafına dağılırlar. Bir kısmını hacetini giderip süratle gemiye geri döner. Gemi boş olduğu için en güzel ve en geniş yerlere otururlar. Bir kısmı da adanın yeşilliğine, güzel manzarasına, kuşlarının ötüşüne dalar ve taşların güzelliği hoşlarına gider. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye kuşarlar. Fakat geç kaldıkları için geminin güvertesinde dar bir yere sıkışırlar. Diğer bir kısmı da adanın kıymetli taşlarından ve güzel çiçeklerinden yüklenip gemiye dönerler. Ama gemide yer kalmadığı için ayak üstünde bir yer bulurlar. Adadan getirdikleri eşyayı ise koyacak yer bulamayıp atmaya da kıyamazlar. Taşımaktan da başka çare bulamaz. E, boyunlarında asılı kalır bu yükleri. Aldığına da pişman olur fakat pişmanlık fayda vermez. Sonra yolda o çiçekleri de çürür kokar. Diğer bir grup da ormana dalar gemiyi unutur. Gemiden çokça uzaklaşır. Kaptan gemi kalkarken onları çağırır fakat onlar şarkı söyleyip elendikleri için Kaptan sesini bile duymazlar. Meyve yerler, çiçekleri koklarlar, ağaçların güzellikleri hoşlarına gider hayran olurlar. Onlar böyle eğlenirlerken üzerlerine vahşi bir hayvan saldırır. Ondan kaçarlarken dallara takılarak elbiseleri parçalanır, çıplak kalırlar. Ayaklarına diken batar, dallar bedenlerini yaralar. Bunlardan bir kısmı gemiye yetişmeye çabalar fakat gemide yer kalmadığı için sahilde ölürler. Bir kısmı yırtıcı hayvanlara yem olur, bir kısmında yılanlar sokup öldürür. Bir kısmı da adada ölünce kadar şaşkın şaşkın dolaşırlar. İşte dünya ehli buna benzer. Dünyanın peşin ve aldatıcı yeşilliklerine kapılıp, nereden gelip, nereye gideceklerini unutanların hali budur. Akıl sahibini, taşların, altın ile gümüşün ve çöp kırıntısı olacak bitkilerin aldatması ne kadar da çirkindir. Bunlar, kalbini meşgul edip onu ebedi kurtuluştan uzaklaştırmaktadır. Halbuki altın ile gümüş, öldüğü zaman ona arkadaşlık etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı ve dünya ehlini bir ağacın gölgesine benzetiyor. Kişi dünyada Allah'a giden bir yolcu olup, bir yaz gününde ağacın gölgesinde bir müddet gölgelendikten sonra ağacı bırakıp giden kimse gibidir. Evet, bu cidden güzel bir misaldir ve gerçeğe tıpatıp uygundur. Zira, dünya yeşilliği bakımından bir ağaç gibidir. Çabuk geçmesinde gölge gibidir. Kul ise Rabbine doğru giden bir yolcudur. Bir yolcunun yaz gününde bir ağaç görünce onun altına ev yapması, orayı devamlı kalınacak yer edilmesi nasıl doğru değilse, ee, bilakis orada ihtiyacı kadar kalıp gölgelenmesi, ee, orada fazla kaldı takdirde arkadaşlarından, yolundan geri kalacaktır. Bunun gibi de e, kalbinin dünyaya bağlaması o derece yakışıksız bir haldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde az önce okumuştuk. Dünyayı denize sokulan parmağa ve bu parmakla alınan suya benzetiyor. Evet, dünyanın misali ahirete göre böyledir. Zira dünya müddeti ne kadar çok olursa olsun geçicidir. Ahiret ise ebedidir. Sınırlı olan bir şeyle sınırsız olan şey kıyaslanamaz. Gökler ve yeryüzü hardal ile dolu olsa bile, dolup taşsa bile, her bin senede bir kuş çıkıp bu hardal tanelerini birer birer götürse taneler sınırlı olduğu için bir gün mutlaka biter. Ahiret ise sınırsız olduğu için bitmez, tükenmez. Bukhari ve Müslümin Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir gün ayağa kalkmış ve cemaate şöyle hutbe etmiştir. Hayır vallahi ey cemaat ben sizin için ancak Allah'ın size vereceği dünya zinetlerinden korkuyorum. Birisi ey Allah'ın Resulü hayır hiç şer getirir mi? Buradaki hayır mal manasındadır. Adiyat suresinde geçtiği gibi. E, mal manasındadır. Yani mal hiç şer getirir mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustuktan sonra nasıl dedim buyurdu. O da ey Allah'ın Resulü hiç hayır şer getirir mi? Dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz hayır ancak hayır getirir. Şüphesiz derelerin yetiştirdiği bir bitki şişkinlikten ya öldürür ya da ölüme yaklaştırır. Yalnız yeşillik yiyen hayvanlar hariçtir. Böğürleri dolusu yedikten sonra güneşe karşı döner bu hayvanlar, rahatça defacet ederler, sonra geviş getirir ve yine dönüp ot yerler. Her kim hakkıyla bir mal alırsa, o malda kendisine bereket verilir. Her kim de hakkı olmadığı halde bir mal alırsa, onun hali yiyip yiyip doymayan oburun hali gibidir. Evet, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ümmet için en çok korktuğu şeyin dünya olduğunu haber veriyor. Dünyayı... Kokusu ve manzarası güzel olup ömrü az olan bir çiçeğe benzetmiştir. Onun arkasında daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret meyveleri vardır. Evet, derenin yetiştirdiği otların bazıları çok yiyen hayvanları ya patlatıp öldürür veya ölüme yaklaştırır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu, dünyadan ve dünyaya düşkün olmaktan sakındırmaya dair güzel bir misaldir. Zira insanın mala karşı olan hırsı ve açgözlülüğü, onu ya öldürür ya da ölüme yaklaştırır. Ve bir istisna yapılarak ancak yeşillik yiyen hayvan hariç deniliyor. Dünyadan ancak ihtiyacı kadar alanı yeşillikten doyuncaya kadar yiyen koyuna benzetmektedir. Yedikten sonra güneşe döner, rahatça defi hacet eder, sonra geviş getirir ve tekrar yemeye döner. Bu hadisin bu ifadesinde de e, üç husus vardır. Birincisi, İhtiyacı kadar yedikten sonra güneşe dönerek yediğini sindirir. İkincisi yediği şeylerden zarar verici olanları güneşe dönerek faydalı hale çevirir ve rahatça çıkarmasını sağlar. Üçüncüsü de yediklerini ihtiyaç gidererek boşalttıktan sonra rahatlar. Ondan az bir miktar kalsa bile e, böylece maslahat için mal toplayan e, kimse aynı bu koyunun durumu gibi olur. Bu koyun gibi davranmış olur. Hadisin baş tarafı. Hırsla mal toplayanın kötülüğünü anlatıyor. Onun misali yediği şeyler kendisini öldürecek veya ölüme yaklaştıracak kadar o dereceye gelen hayvan gibidir. Şüphesiz e, dere, e, nehir, çeşitli çimen ve baklalar yetiştirir. Hayvan bunları karnına doldurarak şişer. Böğrü dolarak kendisine eziyet vermeye başlar ve helak olur. Bunun gibi dünya malından e, helak olmayacak şekilde toplayan e, veyahut da İsraf edenin misali de bu hadiste verilen örnekteki gibidir. Evet, bu hadiste de orta yolu tutmaya bir telmih vardır. Dünya bir bakımdan denize benzer. İnsanların mutlaka geçip kendi memleketlerinin bulunduğu sahillere varmaları gereken. Bunun için geçmeleri gereken bir denize benzer. Denizi geçmek de ancak kurtuluş gemisiyle mümkündür. Allah Teala kurtuluş gemilerini nasıl edineceklerini bildirmek için peygamberler göndermiştir. Onlar da insanlara kurtuluş gemilerini yapmalarını ve ona binmelerini emretmiştir. Evet bunlar Allah'a itaat, peygamberlere itaat, yalnız ve yalnız Allah'a ibadet, ona ibadette ihlas, ahireti istemek ve onu kazanmak için çalışmaktır. Denizin yüzmekle geçilemeyeceğini bilenler gemiye binerler. Ahmaklar ise gemiyi yapmak ve ona binmek kendilerine zor geldiği için denizi yüzerek geçeriz derler. Evet, bunlar çoğunluğu oluşturan dünya ehlidir. Denize dalıp yüzmeye başlarlar ve sonunda boğulurlar. Gemidekiler ise Muh. Aleyhisselam ile beraber olanlar gibi Dünya ehli boğulurken kurtulurlar. Evet, bu misal dünya, ahiret, kader ve emir için beyan edilmiştir. Kader denizdir. Kader hakkındaki emir gemidir. Ancak ona binenler kurtulur. Bir başka misalde dünya bal dolu bir kaba benzetilir. Onu gören sinekler ona yönelir. Bazısı kabın kenarına konup ihtiyacı kadar yedikten sonra uçar. Bazısı da aç gözü olduğundan kendisini kabın ortasına atıp e, helak olur. Yine dünya yeryüzüne saçılmış tanelere benzer. Bu tanelerin bir kısmı tuzağın içine bir kısmı etrafına saçılmıştır. Kuşlardan bazıları kanaatkar olup tuzağın etrafındaki tanelerden ihtiyacı kadar yiyip giderler. Bazısı ise aç göz olup tuzan ortasına ortasına giderler. Büyük taneler yemek için e, ilerlerler. Tabi taneyi alamadan tuzak onu yakalar ve feryada başlar. Yine dünya, büyük bir ateş yakan bir adama benzer. Pervane ve cırcır cır böcekleri ateşin ışığını görüp ona ulaşmak için içine düşerler. Ateşin halini bilenler ise onunla aydınladıp, Sadece aydınlanmakla yetinip uzaktan ısınırlar. Nitekim Ömer radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde bir misal vererek şöyle buyurmuştur. Ben ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Halbuki sizler ateşin içine pervanelerin ve cırcırların atıldığı gibi atılmaya çalışıyorsunuz. Neredeyse eteğiniz elimden kaçıverecek. Ee, bu lafız bezarın lafzıdır. Bezzar'ın düvetidir. Ee, diğer bir lafzı da şu şekilde. Bukhari'nin lafzı. Benimle sizin misaliniz ateş yakan bir adamın misali gibidir. Ateş etrafındaki şeyleri aydınlatınca pervanelerle cırcırlar ateşin içine atılırlar. Ben ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Halbuki siz beni aşarak ona atlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu misal dünya ehliyle onları ahirete davet eden peygamberlerin misalli misalidir. Dünya ehli ona pervane gibi atlarlar, peygamberler ise onları korumaya çalışırlar. Dünyanın bir diğer misali, malları evlatları ve ihaleleriyle sefere çıkan bir topluluğun misali gibidir. Bu topluluk dereleri çok, sular ve meyvaları bol bir yere uğrar, oraya inip çadırlarını kurarlar. Sonra orada evler ve köşkler yaparlar. O sırada doğruluğu Nasihatleri ve ile tanınan birisi yanlarına gelerek ben şu derenin arkasında sizi hedefleyen bir orduyu gözlerimle gördüm. Bana uyun sizi ondan kurtarayım der. Onlardan az bir kısmı ona itaat eder. O adam ey cemaat kurtuluşa gelin kurtuluşa gelin der. Ona itaat edenler de evlatlarına, iyallerine ve kabilelerine kurtulmaya bakalım diye feryat ederler. Onların çoğunluğu ise... Buradan nasıl gideriz? Mallarımız, evlerimiz burada. Burayı vatan edindik derler. O adam, sizden her biriniz eşyalarından hafif olanlarını alıp kendini kurtarmaya baksın, yoksa düşman sizin de mallarınızın da kökünü kurtur der. Adamın uyarısına rağmen, servet sahiplerine ve kavmin ileri gelenlerine oradan taşınmak, içinde bulundukları nimetten, refattan ve rahatlıktan ayrılmak ağır gelir. Ahmaklar da, Burada kalanların malları, evlat ve ihalleri bizimkilerden daha çoktur. Onların başına gelecek felaket bizim de başımıza gelir diyerek onlara uyarlar. Onlardan az bir kısmı bu haberci adama uyup kurtulur. Ordu sabaha baskın yapar, hem onların hem de mallarının kökünü kurutur. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buna işaret ederek şöyle buyurmuştur Bukhar ve müslimin rivayetlerinde. Şüphesiz benim ve Allah'ın benimle gönderdiği şeyin misali, şu adamın misali gibidir ki, kavmine gelir de, ben orduyu gözlerimle gördüm. Ben gerçekten yalnızca uyarıcıyım. Kurtulmaya bakın der. Kavminden bir kısmı ona itaat eder ve geceleyin yola çıkıp yavaş yavaş giderler. Onlardan bir kısmı da onu yalanlayarak yerlerinde kalırlar. Ordu sabaha baskın yaparak onları öldürür ve köklerini kurutur. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olanlarla bana isyan edip getirdiğim hakkı yalanlayanların misali budur buyurmuştur. Kendilerine dünyalık verilen kimselerin misali şu adamın misali gibidir ki adam evini hazırlar, onu süsler, ihtiyaç duyduğu eşyalarla evini döşer. Sonra insanlar evine davet eder. Her geleni yumuşak minderler üzerinde oturtur. Koklamalar için İçerisi güzel kokularla dolu bir altın tabak takdim edilir. Sonra kıymetli kaplarla yemek getirilir, köleler hizmet eder. Akıllı kimse bunların haline, bunların hane sahibinin eşyası, ev sahibinin mülkü ve onun köleleri olduğunu bilir. O hanede kaldığı müddetçe de bu kaplardan istifade eder. Kalbini bunlara bağlamaz. Bunların kendisine mülk olarak verildiğini asla düşünmez. Bir misafirin ev sahibine nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranır. Ev sahibinin oturduğu yere oturur, önüne getirileni yer, bunlar dışında ona bir şey sormaz. Zira ev sahibinin cömertliğine ve misafirperverliğine güvenir. Akıl sahibi bu eve iyi olarak girer, iyi olarak faydalanır, iyi olarak ayrılır ve ev sahibi de onu kötülemez. Ahmak kimseye gelince... Bu evde oturmayı içinden geçirir, evdeki eşyaları mülküne geçirir, oralarda avrusuna göre tasarruf eder, evde kendisine göre bir yer seçer, bu eşyaları seçtiği yere götürüp gizler, ev sahibi ona bir şey veya bir alet getirdiği vakit diğer misafirlere değil kendisine has olduğunu düşünür. Ev sahibi onun ne yaptığını anlar fakat cömertliği sebebiyle onu kovmaz. Bu ahmaksı, bu eşyalara, bu eve sahip olduğunu ve bunlarda hakiki malikin tasarruf ettiği gibi tasarruf edeceğini, orayı vatan edinip e, o evin kendisinin olduğunu e, bu şekilde zannettiği vakit, ev sahibi kölelerini gönderip onu evden zorla çıkarır. Almış olduğu eşya ve aletleri elinden alırlar, elinde bir şey de kalmaz. Oradan rezil ve kepaze bir şekilde ayrılır. Zeki olan bu misali hakkıyla düşünün. Zira, e, hakikate uygun bir misaldir. İbn Mesud radıyallahu an der ki: "Herkes bu dünyada misafirdir. Malı emanettir. Misafir gidici, emanet ise sahibine verilecektir." Buhari ve Müslim'in sahihlerinde de Enes radıyallahu an'dan gelen hadiste e, şöyle demiştir. Ebu Talha radıyallahu anhu, Ümmü Süleym radıyallahu anha'dan olan bir oğlu öldü. Bunun üzerine Ümmü Süleym radıyallahu anha Ev halkına Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü sakın siz söylemeyin ben söyleyeceğim dedi. Ebu Talha eve geldi e, hanımı ona akşam yemeğini hazırladı o da yedi. Daha sonra kadın kocasına karşı güzelce süslendi. E, bundan etkileniyor Ebu Talha radıyallahu anh ve eşiyle münasebette bulunuyor. Karısı Ebu Talha'nın karnı doyup cima ardından şöyle diyor. Bir topluluk, bir, hal, bir ev halkına bir şeyi ödünç verseler de sonra geri almak isteseler, ev halkının onu vermemeye hakları var mıdır? Bunu doğru bulur musun? Bunun üzerine Ebu Talha, hayır cevabını verir. Ümmü Seleym radiyallahu anh'a, karşılık Allah'tan sevap bekle o halde. Bunun üzerine Ebu Talha, öfkelenir ve kirleninceye kadar beni oyaladın. Sonra bana oğlumun öldüğünü söyledin dedi ve derhal dışarıya çıkıp Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve giderek olan biteni anlattı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de Allah gecenizi bereketli kılsın diye dua etmiştir. Evet. Dünyanın bir diğer misali bir sahra yolculuğuna çıkan topluluğa benzer. Bu topluluğu ansızın bir susuzluk yakalar. Bir denizin yanına gelirler. Denizin suyu çok acı ve tuzludur. Epey susadıkları için suyun acılığına ve tuzluluğuna aldırmazlar bile. Ne kadar su içerlerse o kadar susarlar. Tuz olduğu için susuzluklarını daha da artırır. Çoğunun bağırsakları parçalanır, susuzluk olarak ölürler. Sonra akılları suyun acı ve tuzlu olduğunu anlar. Zira o sudan içen ne kadar çok içerse o kadar da Susamaktadır ve akıl sahipleri böylece uzaklaşırlar. Yumuşak bir arazi bulurlar, kuyu kazarlar, tatlı, tatlı, tatlı su çıkarır ve bu tatlı sudan içerler. Aynı zamanda bu sudan hamurlar yaparak yemek pişirirler. Sonra deniz kenarında bulunan kardeşlerini tatlı suyun yanına gelin diye çağırırlar. Onlardan bazısı bunlarla alay eder, bazı ise içinde bulundukları hale razı olurlar. Çok azı daveti kabul eder. Bu misal, İsa Aleyhisselam'ın açıkladığı misale benzer. O şöyle demiştir. Dünyayı isteyenin misali, deniz suyunu içenin misali gibidir. Deniz suyundan ne kadar içse o kadar suzluk çeker, sonunda deniz suyu onu öldürür. İbn-i Ebit Dünya, İsa Aleyhisselam'ın bu sözünü Zemmüt Dünya isimli risalesinde rivayet etmiştir. Evet. Hükümdarlardan biri, insanların içinde zevk ve sefa sürmeleri için görülmemiş ve işitilmemiş şekilde çok geniş ve çok güzel bir köşk yaptırır. Bir de bu köşke doğru giden bir yol yaptırır. İnsanları ona davet eden davetçiler gönderir. Köşkün yolu üzerinde her çeşit zinetlerle süslenmiş güzel bir kadın oturtur. Kadının emrine birçok yardımcılar ve hizmetçiler verir. Kadının eline ve hizmetçilerin eline o yoldan hükümdara gidenlere verilmek üzere yiyecekler de verilir. Hükümdar kadına ve kadının hizmetçilerine yolculardan hekim size bakmayıp bana gelmek için sizden bana ulaştıracak kadar azık isterse ona hizmet edin ve ona azık verin. Onu bana gelmekten alıkoymayın. Bilakis yolculuğunda bana ulaştıracağı her şeyi ona vermek suretiyle yardım edin. Her kim de sana göz diker ve seninle kalmaya razı olur. Seni bana tercih eder. Sana kavuşmak isterse, ona azabın en kötüsünü tattır ve ona en aşağı ve en değersiz olan şeyi ver. Onu kendine hizmet ettir. Arkandan bir vahşi hayvan koştuğu gibi koştur. Her kim de senden yiyip içmek isterse, az bir şey vermekle onu aldat, sonra verdiğini geri al. Onda hiçbir şey bırakma. Onun üzerine kölelerini ve hizmetçilerini musallat et. O seni ne kadar sever? Sana ne kadar tazim ve ikramda bulunursa, sen de ona o kadar buz ihanet ve tahkirle mukabelede bulun, ta ki üzüntü, keder ve hasret çekerek can çıksın demiştir. Evet, bu misalde dünyayı ve ahireti isteyenlerin e, durumunu gösteriyor. Yardım ancak Allah'tan istenir. Evet, dünya hakkında gerçekten verilecek birçok örnekler var, misaller vardır. Bunlardan birisi de e, şu şekilde anlatılmıştır İbn Kāim tarafından: Bir hükümdar, hava dar, suyu bol ve çok güzel olan bir yere şehir kurar, kanallar açar, ağaçlar diker, sonra da tebaasına bu şehre doğru yarışın e, ve en önce gelenlere en güzel köşkler verilecektir. ''Her kim geri kalırsa insanlar onu geçecek ve köşklerini alıp onlara yerleşecekler. Geri kalanlar ise bunlardan mahrum kalacaklardır.'' der. Sonra hükümdar bu insanlar için yarış meydanı yapar. Meydana uzun gölgeli, altından sular akan büyük ağaçlar da diker. Bu ağaçlarda her çeşit meyve ve üzerlerinde çok güzel öten kuşlar vardır. Sonra hükümdar insanlara ''Bu ağaçlara ve gölgelerine aldanmayın. Bu ağaçlar yakında köklerinden sökülecek, gölgeleri gidecek, meyveleri kalmayacak.'' Kuşları ölecektir. Sizin için kurduklarım ise ağaçları, meyveleri, gölgeleri, nimetleri devamlı ve ebedidir. O şehirde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, kimsenin hatırından geçirmediği nimetler vardır der. İnsanlar bu şehri işitince onu aramaya çıkarlar. Kendilerine yorgunluğun, sıcaklığın ve susuzluğun tesir ettiği bir sırada yollarında bu fani ağaçlarla karşılaşırlar. O ağaçların altına inip gölgelenirler. Tatlı meyvelerini yerler, kuşlarının namelerini dinlerler. Onlara, siz bu ağaçların altına dinlenmek ve hayvanlarınızı yarışa hazırlamak için indiniz. Hayvanlarınıza binmek için hazırlanın ve hazırlıklı bulunun. Boru ötünce yarışma için toplanılacak yere ulaşırsınız denildi. Onlardan çoğu, biz koyu gölgeleri, bu tatlı suları, bu olgun meyveleri ve bu rahatlığı nasıl bırakıp bu sıcakta, bu yorgunlukta, uzak yolculuğa, bağırsakları parçalayan tozlu ve susuz çölleri nasıl geçeriz, biz peşin parayla uzun vadeli ve görmediğimiz bir malı nasıl satın alabiliriz? Eldeki peşin bir dirhem, yarından sonra vaat edilen bin dirhemden hayırlıdır. Gördüğün şeyi al, duyduğun şeyi bırak. Biz bugünün çocuklarıyız. Bu hazır ve görülen bir hayattır. Bu hayatı uzak beldedeki görülmeyen bir hayata nasıl terk edebiliriz? O beldeye ne zaman ulaşacağımızı da bilmiyoruz derler. Her bin kişiden bir kişi kalkıp hazırlanarak, Vallahi bizim bu yerimiz sökülmesi yakın olan bir ağacın altındaki, Yok olacak bir gölgedir. Ağacın meyvelere kalmayacak ve kuşlar ölecektir. Kalıcı bir gölgeye ve ebedi mutlu bir yaşama yarışı terk etmeyiz. Bunu ancak acizlerin acizi terk eder. Bir ağacın gölgesinde istirahat eden bir yolcunun oraya çadır kurup sıcağın ve soğuğun eziyet vermesinden korktuğu için orayı vatan edinmesi yakışmaz. Bir ağacın altına ancak beyinsizlerin beyinsizi vatan edinir. O halde haydi yarışa acele edin. Böyle derler ve e, müsabaka için toplanılan yere giderler. Arkadaşlarının az olmasından korkmazlar. Azimetlerin sırtında giderler. Zorluklara katlanırlar. Gidişlerinde kınayıcıların kınamasına aldırmazlar. Geri kalanlar da ağacın gölgesinde uyurlar. Vallahi az bir zaman geçmeden ağacın dalları solar, yaprakları dökülür, meyveleri tükenir, dalları kurur. Ağaçların suyu çekilir, sonra ağaçlar kökünden sökülür. Ağaçların altında kalanlar, yakıcı ve kavurucu rüzgarın tesirinde şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ağaçların gölgesindeki hayatları ellerinden gittiği için üzülerek feryat ederler. Ağaçların bakıcısı, sökülen ağaçları yakar. Ağaçlar etrafındaki bitkiler, alevler saçan bir ateş olur. Ateş, ağacın altında bulunanlar da kuşatır. Hiçbiri ateşten kurtulamaz. Ateşin içinde kalanlar, Bizimle beraber ağaçların altında gölgelenip sonra bizi bırakıp gidenler nerede kaldılar derler. Bunlara başınızı kaldırın onların makamlarına bakın derler. Bunlar başlarını kaldırınca hükümdarın köşklerinde onları çeşitli nimetler içinde zevk ve sefa sürerken görürler. Onlarla beraber olmadıkları için pişmanlıklar kat kat artar. O sırada kendileriyle, kendileriyle arzu duydukları şey arasında perde çekilir, acılar bir kat daha artar. Geride kalanların cezası budur denilir. Allah azze ve celle Nahil Suresi 118. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Evet, dünya suyla dolu büyük bir havuza benzer. Ondan insanlar ve hayvanlar su içmeye devam ettikleri için eksilmeye devam etmiş, sonunda dibinde kirli, bulanık hayvanların bevlettiği su kalmıştır. Müslim sahihinde şöyle rivayet eder. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh hutbesinde şöyle dedi. Şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirmiş, süratle geçip gitmiştir. Ondan ancak sahibinin biriktirmeye çalıştığı bir su kabında kalan birikinti gibi az bir şey kaldı. Siz bu dünyadan zevali olmayan bir yere taşınacaksınız. O halde en hayırlı amelleri hazırlayarak taşının. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir. Şüphesiz Allah Teala... Dünyanın tamamını az kılmıştır. Ondan, ondan ancak azın, azı da, azın da azı kalmıştır. Kalan ise temiz kısmı içilip bulanık suyu kalan göl gibidir. Evet, İmam Buhari bunun benzerini rivayet etmiştir. Dünya bir müddet bir şehirde oturan bir topluluğa benzer ki, o şehirde musibetler ve afetler çokça bulunur. Şehrin yolları bozuktur. Şehre zaman zaman düşman ordusu baskın yapar. Bunları gören hükümdarları, musibet, afet ve hastalıkların olmadığı bir yere ikinci bir şehir kurar. Birinci şehri yıkmak ister. Orada oturanlara haberciler gönderip, üç gün sonra göç edilmesini ve hiç kimsenin geride kalmamasını bildirir. Onlara, birinci şehirde bulunan cevher, inci, altın, gümüş gibi yükte hafif, pahada ağır olan ve hükümdarın işine yarayacak olan şeyleri, İkinci şehre taşımalarını emreder. Hükümdar onlara kılavuzlar ve nakil araçları gönderir. Onlar için geniş bir yol yapar. Yola işaretler diker. İkinci şehre gitmelerini teşvik eden elçileri ardarda gönderir. Fakat onlar birçok fırkalara ayrılırlar. Onlardan az bir fırka, bu birinci şehirde çok az kalacaklarını. Burada en hayırlı olanları elde edip ikinci şehre taşımadıkları takdirde bu fırsatın ellerinden kaçacağını kesin olarak anlarlar. Bunun üzerine birinci şehirdekiler, Zamanı kıymetli olanı bırakıp kıymetsiz olan şeye sarf etmeyi ziyan sayıp birinci şehirdeki şeylerden hangisinin hükümdarın yanında ve onun şehrinde daha kıymetli olduğunu sorarlar. Kıymetli olanı öğrenince kıymetsiz olanı e, bırakırlar. Onlardan birinin hükümdarın yanına büyük bir cevherle gitmesi, demirden, bakırdan birçok yükle gitmesinden daha üstün olduğu görülünce onların arzu ve istekleri her ne kadar görünüşte az bile olsa, Hükümdarın yanında en kıymetli ve en nefis olanı elde etmek olmuştur. Onlardan diğer bir fırka, ağır yükleri hazırlarlar. Yüklerinin e, çok olmasında yarış yaparlar. Bu fırkada kendi aralarında hallerine, arzu ve isteklerine göre birçok sınıflara ayrıldılar. Bunlardan bazılarının yükleri para, bazılarınınki daha başka şeylerdi. Fakat maksatları ağır yükleri hazırlayıp birinci şehirden göç etmekti. Onlardan diğer bir fırka, birinci şehrin köşklerini tamir etmeye yönelirler, zevk ve sefaya dalarlar. İkinci şehre gitmek isteyenlere harp ilan edip, onlara bizim mallarımızdan bir şey almanıza izin vermeyiz. Bize katılırsanız bu şehri tamir edelim, burayı vatan edinelim ve burada yaşayalım. Bize katılmazsanız sizin göçmenize ve buradan herhangi bir şey almanıza izin vermeyiz derler. Bunun üzerine bir harp başlar. Gitmek isteyenlerle savaşırlar. Onların mallarına, çoluk çocuklarına saldırırlar. Aleykümselam ve Rahmetselam ve Bu kimselerden ancak hükümdarın emrini kabul edip ikinci şehre taşınmak istedikleri için intikam alırlar. Bir diğer dördüncü bir fırkada gezip tozmaya, tembelliğe ve rahatlığa alışıp bu şehrin tamirinde ve bu şehirden göçmede kendimizi yormayız. Gidenlere de dokunmayız, yardımda etmeyiz derler. Hükümdarın bu birinci şehirde etrafı sularla çevrilmiş, içinde haremi bulunan bir köşkü vardır. O köşkü koruyan muhafızlar şehir halkının bu köşke yaklaşmasına engel olurlar. Orada kalanlar köşke girmek için bir kapı bulamazlar. Suru delerek hareme ulaşıp onu tahrip ederler. Oradan hükümdarı kızdıracak ve onun ağırına gidecek kıymetli eşyaları alırlar. Hatta kendileri almakla yetinmeyip başkalarını da haremi yağmalamaya çağırırlar. Bunlar uğraşırlarken sur üfürülüp bu fırkaların hepsi çağrılır. Hiçbiri geride kalamaz. O fırkalardan her biri bulundukları hal üzere yakalanıp hükümdarın huzuruna getirirler. Hükümdar onları sorguya çekip birinci şehirden getirdikleri sermayelerini kendisine göstermelerini ister. Ona sermayelerini gösterirler. Onlardan işine yarayanı alır, kıymetinin kat kat fazlasıyla karşılığını verir. Bu sermaye sahiplerini kendine yakın olanlardan yapar. İşine yaramayan sermaye sahiplerini e, yüzlerine çarpar, haremini tahrip edenlere hak ettikleri cezayı verir. Bunlar tahrip ettikleri köşkü tamir etmek ve onu korumak, bu tacirlerin getirdikleri sermaye gibi sermaye getirmek için birinci şehre geri gönderilmelerini isterler. Bunun Heyhat, birinci şehir bundan sonra ebediyen tamir edilmeyecek şekilde tahrip edilmiştir. Birinci şehirden sonra ebedi tahrip edilmeyecek ikinci şehir vardır diyecektir. Evet. Allah İbni Kayyım El Cevziye'ye rahmet eylesin. Dünya hakkında gerçekten güzel misaller nakletmiştir. Sevban hadisine... Tekrar dönecek olursak, bu hadisten anlamamız gereken hususlardan bazıları şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer milletlerin İslam ümmeti üzerine üşeceğini, lakin onların topraklarını ele geçirmek için toplansalar da, yok etmeye, tamamen yok etmeye güçlerinin yetmeyeceğini haber vermiştir. Yine Sevban radiyallahu anh'den gelen başka bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah benim için yeryüzünü dürüp topladı. Onun doğusunu ve batısını gördüm. Ümmetimin mülkü bana dürülen yerlere ulaşacaktır. Bana kırmızı ve beyaz hazineler verildi. Rabbimden ümmetimi iki şeyle helak etmemesini isterim. Kıtlık senesini ve kendilerinden başka düşmanlarının onlara musallat olmamasını, cemaatlerinin yok olmamasını, Istedim. Rabbim buyurdu ki, Ey Muhammed, ben bir hüküm verirsem o geri çevrilmez. Ben ümmetin için sana onları umumi kıtlıkla helak etmeyeceğime ve üzerlerine kendileri dışında olanları yok edecek düşman musallat etmeyeceğime söz verdim. Şayet üzerlerine dünyanın her tarafından toplanmış olsalar bile böyledir. Ta ki birbirlerini helak edip, Birbirlerini esir alıncaya kadar. Yani ümmet kendi içerisinde savaşırsa işte o müstesna. Allah Azze ve Celle işte bunu garanti etmiyor. Evet. Ee, ümmetimin mülkü diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine dürülen yerlere kadar ulaşacaktır diye beyan ediyor. Ee, bu İslam'ın dünya üzerinde yayılacağına dair kesin bir delildir. Şüphesiz e, gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam ulaşacaktır Allah'ın izniyle. Bana kırmızı ve beyaz hazineler verildi buyurması ise e, altın ve gümüş kastedilmiştir. Allah en iyi bilendir. Bu ikisi Kisra ve Kayser'in, Faris ve Rum'un hazineleridir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte bu nebevi vaat gerçekleşmiş. Müslümanlar nasıl Kisra'nın tahtını ve Kayser'in mülkünü ele geçirmişlerse bunların tamamı Müslümanların dünyanın doğusunu ve batsını ele geçirmeleri için büyük bir başlangıç olmuştur. Yani işin başı ilk iş gerçekleştirilmiş diğeri de imkansız değildir. Müşrikler istemese de o gün müminler Allah'ın yardımıyla ferahlarlar. Evet. Müşrikler istemese de din üstün gelecektir. Kafir milletler Müslümanlara her taraftan saldıracaklar. Bu merhamet olmuş İslam ümmetini yok etmekten aciz kalacaklardır. Muhakkak ki apaçık deliller vardır. Kafirler da Allah'ın izniyle din yalnız Allah'ın olacaktır. Evet, e, bu bahsettiğimiz sevban hadisini e, düşünen kimse bunu açık olarak görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin baş tarafında, İslam ümmetinin yerleşecekleri yerleri, son tarafında da küfür milletlerinin Müslümanları yok etmekten aciz kalacağını müjdelemiştir. Bu şekilde... Gelecekte Allah düşmanlarının burunlarının Allah'ın dini için sürtüleceği gözleri önüne seriliyor bu hadiste. Allah Azze ve Celle'de Tevbe suresi 32-33. ayetlerinde şöyle buyurur. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayet ve hak dinine gönderendir i̇bn Kesir, evet, gece ve gündüzün ulaştığı her yere. İbn-i Kesir Rahimeoğlu e, bu ayetin tefsirinde, Tebbi 32-33. ayetlerin tefsirinde şöyle diyor. Müşriklerden ve ehli kitaptan olan bu kafirler Allah'ın nurunu söndürmek, yani Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile göndermiş olduğu hidayet ve hak dini çekişmeleri ve iftiraları ile söndürmek isterler. Onların misali güneş şualarını veya ay ışığını nefesiyle söndürmek isteyen gibidir ki buna asla yol bulunamaz. Bunun gibi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilerinin de galip gelmesi zaruridir. Bu yüzden Allah azze ve celle onlara karşılık olarak kafirler hoşlanmasalar da Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor buyurmuştur. Sonra da şöyle buyuruyor. O, elçisini hidayet ve hak din ile gönderendir. Hidayet, onun getirdiği doğru haberler, sahih iman, faydalı ilimdir. Hak din ise, dünya ve ahirette faydalı olacak olan sahih ve salih amellerdir. Bütün dinler üzerine üstün gelmesi için, yani diğer dinlere karşı üstün gelmesi demektir. Sahihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Allah bana dünyanın doğusunu ve batısını dürdü. Ümmetimin mülkü bana dürlen yere ulaşacaktır. Evet. İslami hayata yeniden başlamak, nübüvvet yolu üzere raşid halifeliği kaim kılmak ve yeryüzünde Allah'ın hükmünü uygulamakta yolumuz, çaremiz üzerinde müstakin dersler de yaptığımız üzere tasfiye ve terbiyedir ümmetlerin, diğer milletlerin ümmetimize karşı üşeceğini, küfür milletlerinin İslam ümmetine saldıracağını bildiren o sevban hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıda bulunmuş. Az önce okuduğumuz ikinci sevban radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste ise kafirlerin tuzaklarının sonuçsuz olacağını, onların gayretlerinin yanılmaktan başka bir şey olmadığını, gelecekte müşriklerin sağlam din için burunlarının sürtüleceğini müjdelemiştir. Evet. debur rüzgarlarından sonra Müslümanların sabah rüzgarını estirecek olan nedir? Müslümanları sevince ve feraha kavuşturacak olan nedir? Kahrolmuş topluluğu yardım olmuş ümmete çevirmeye çalışmaktan kaçınılamaz. Lakin tedavi istemeyenler, tedaviyi isteyenler bu hususta bazı itlaflara düşmüşlerdir. Allah'ın yolu hadis ehlidir ve sıratı mustakim selefe uymaktır. Bu hususta İslam ümmetinin misali toprağı verimli, suyu tatlı, havası temiz, meyvesi bol, bu şekilde bereketli bir yerde yaşayan, bedenleri sıhhatli ve kuvvetli, düşmanları onlardan korkan bir topluluğun misali gibidir. Zira onlar bir hücum etse Düşmanları topuklar üzerinde geri kaçarlar. Sonra üzerlerinden uzun zaman geçer, süprüntüleriyle karşı, karşılaşırlar. Akan nehirler kirlenir, suyu bulanır bu nehrin. Toprakları da bu e, kirli suyla sularlar ve dolayısıyla meyveleri kötü olur. Bu sudan içtiklerinde hasta olurlar. Düşmanları da onlara göz koyar ve onlarla savaşıp ellerindekini alırlar. Sonra bazı topluluklar gelir ve bu zayıflığı, bu topluluktaki zayıflığı, zilleti, küçülmeyi görür, istişare ederler. Çeşitli çeşitli fikirler ortaya koyarlar. Bazıları, hastane açmamız, ilaçlar hazırlamamız lazım. Hastalığa e, bu gibi ilaçlarla, tedavi yollarıyla karşı koymamız gerekir derler. Diğerleri, düşmanlarımızla savaşmalıyız. Ölmek zilletle yaşamaktan hayırlıdır derler. Bir diğer grup ise, Çıkış yolu bulmak için çok uğraşırlar fakat bir türlü yol bulamazlar. Evet, kavmin akıl sahipleri bekleyip tefekkür ettiler. Kavimlerinin, topluluklarının iflas edeceklerini görünce onların tedbirlerinin bu olmadığını anlayarak şöyle dediler. Şüphesiz sizlerden önceki selefleriniz nehrin suyundan içerlerdi. O kirlenince gördüğünüz hale geldiniz. Selefinizin te, üstünlüğüne tekrar dönmek istiyorsanız, nehrin temiz kaynağına gitmekten başka çare yoktur. Onlar bunu yapınca bedenleri hata kavuşur ve o zaman düşmanlarını kahrederler. İşte hakikat budur. İslam ümmetinin kirlenmeden önceki nehrin kaynağına dönmeleri, helak olmuş milletlerin kalıntılarını bırakmaları gerekir. Evet, bunun nasıl olacağını başka bir derste zaten işlemiştik bahsettiğimiz gibi. E, tasfiye ve terbiye diye özetlediğimiz, tasfiye e, akidemizin, amellerimizin, muamelelerimizin, ahlakımızın, gidişatımızın e, İslam'a sonradan sokulan unsurlardan temizlenmesi, şirklerden, bidatlerden, her türlü küfür, isyan tarzı şeylerden e, temizlenmesi, saf hale getirilmesi. Terbiye ise yeni yetişen neslin bu sağlam dinamikler üzerine, temiz kaynaklar üzerine yetiştirilmesi. Ümmet olarak şu an yaşadığımız bu zilletin kurtuluş çaresi e, bundan başka bir şey gözükmüyor. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Evet, Sevan hadisinde. E, Söyleyeceklerimiz bu kadar. Vehen halinden bahsettik bugün. Dünya, e, dünya sevgisinden bahsettik ağırlıklı olarak ve hadisten anlaşılması gereken bazı çıkarılması gereken faydaları da görmüş olduk. Subhaneke <Sessizlik> Allahümme ve bihamdik. Ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek. Ve estağfurüke ve etubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sevim ecmain.